2 aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk ve her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akim kaldığı ve herkes meyusiyetinden, derdi maişet endişesiyle kalben ağlarken birden Leyle ile gayip bütün ömrümde hiç işitmediğim ve başkaları da işitmediği 3 saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i rad'ın bu yüksek ve şiddetli tesbihatı ile öyle bir rahmet yağdı ki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 Aleme rahmet gönderdiği bir istinatgahınız vardır diye meyusiyet ve endişelerini kısmen izale eyledi. Hem Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametini teşkil eden tevafuk bu hadisede hiç tesadüfe havale edilmez bir tarzda 3-4 tevafukla Leyle-i Miraç ve Leyle-i Gayb hürmetlerinde Risale-i Nur'un da bir hissesi var olduğunu gördük. Birinci tevafuk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 Umum kardeşlerime selam ve miraçlarını tebrik ederim. Elbakî hüvelbâkî kardeşiniz Sayit Nursi. Evet, üstadımızı tasdik ediyoruz. Mehmet, Mehmet, Osman, İbrahim, Ceylan, Hayri vesaire.